Sevginin birinci bağı imandır. Lugatte iman, güven almak, güven vermek manasında olunca, Lugat manasına nazaran, Resulullah'ın iyiden iyiye cüzleriyle talim ettiği iman, kesin kararla bir insanın, imanın altı, İslam'ın beş esası hak ve gerçektir, inandım demesiyle, Allah ve onun Resulüne güven vermesi, peygamberin dili üzere, Allah ve onun resulünden güven alması ve el-mu'minu men eminehu'n-nasu ala dimaihim ve emwalihim. Gerçek mümin kanları ve malları üzerinde halkın kendisine güvendiği kimsedir. Hadisi şerifinin hükmünce halkın nezdinde dahi güvenilir olması demektir. El-imanu ma'rifetun bil qalbi ve iqrarun billisani ve amelun bil ve amalun bi'l-arkani. İman kalple bilmek, hak ve gerçektir diye hükmetmek, dille ikrar etmek, dini esaslarla amel etmektir diye hadisi şerifte buyrulduğu üzere, ıstılahi ve şer'i manasına nazaran peygamberin ashabına öğrettiği iman, Cibril vasıtasıyla peygamberin Allah Teala canibinden getirmiş olduğu dini hükümlerin hak ve gerçek olduğuna kalben tasdik, dille dahi ikrar etmek diye tanıtılmaktadır tasdik müsbet bir şeyin kalben kesin kararla hak ve gerçek olduğuna hükmetmektir. İmanın lügat ve şer'i manası itibarıyla inanan Müslüman "Mâmin ehadin yeşhedü en lâ ilâhe illallahü ve enne Muhammeden rasûlullahı sidkan min kalbihi illâ haramehullahü alennâr" kalbinde doğruluğuna hüküm ettiği halde Allah'tan başka azabından korkulan zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir mağbud olmadığına ve Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet eden hiçbir kimse yoktur ki, Allah da onu ateşe haram etmemiş, ondan ateşi uzaklaştırmamış olsun. Buyurulan hadisi şerifle güven almakta ve müjdelenmektedir. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُوزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ sana zikri eşit bütün yönleriyle Kur'an'ın hükümlerini indirdik. Ta ki insanlara inen hükümleri beyan edesin ve iyiden iyiye akıl erdirip sana itaat etmeleri için buyrulan ayeti kerime indiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seluni seluni benden sorun benden sorun diye buyurunca ashab heybetine kapıldılar bütün dikkatlerini kendisine verdiler. O anda üzerinde yorgunluk, ter gibi sefer eseri bulunmayan, simsiyah saçlı, bembeyaz elbiseli bir genç, gelişiyle ashabın dikkatlerini kendine çekti. Genç duraklayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence eşit cibriyle üç kere Udn'u, yanaş diye işaret etti. Genç bedevi gibi çalımlı çalımlı Resulullah'ın yanına varıp diz çöktü. Dizlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Sonra, ''Ya Muhammed, bana imandan haber ver.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabın öğrenmesi için imanı oluşturan düzleriyle tarif ederek, el imanu en tu'mine billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yavmil âkhiri ve tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi.'' Tanıttığım iman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine, ahiret gününe, bir de kaderin hayrına ve şerrine inanmandır, diye buyurdu. Genç, doğru söyledin, bana tanıttığın İslam'dan haber ver, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabın öğrenmesi için İslam'ı oluşturan cüzleriyle tarif ederek, El-İslamu en teşhede en la ilahe illallahü, وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاتَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنْ اِسْتَطَعَةَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Tanıttığım İslam A. Allah'tan başka azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir mabut olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmendir. B. İhlas üzere tadili erkanla peygamberin tarifine uygun namazı yerli yerinde kılmandır. c. zekatı vermendir. eşit, malından belli bir cüz'ü belli şahısların mülküne geçirmendir. d. Ramazan orucunu tutmandır. e. ona yol bulsan, beyt-i muazzamayı haccetmendir diye buyurdu. Genç, doğru söyledin. Bana tanıttığın ihsan, eşit, ''Bütün özelliğiyle iyilikten haber ver.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''El-ihsanu en te'abudellâhe ke'enneke terâhu fe'in lemtekun terâhu fe'innehu yarake.'' ''Tanıttığım ihsan, eşit, bütün özelliğiyle iyilik, kendisini görürcesine Allah'a ibadet etmendir. Sen her ne kadar onu görmesen de, hiç şüphesiz o seni görmektedir.'' buyurdu. Genç, Eşit Cibril, öyle ise bana kıyametin kopacağı zamandan haber ver, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mel mes'ûlu anha bi'a'leme mine's-sâili. Kıyametin ne zaman vuku bulacağından sorulan, sorandan daha bilgin değildir, diye buyurdu. Genç, öyle ise bana alametlerinden haber ver, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, En telidel emetu rabbetehe, وَاَنْ تَرَ الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ Köle cariyenin, efendisi kadını doğurmasıdır. Bir de yalın ayak, çıplak, fakir koyun çobanlarının yaptıkları binaları uzatmakta yarış yaptıklarını görmendir, diye buyurdu. Sonra soru soran genç kalkıp gitti. Biraz sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya عُمَرُ Eedrimmenu Ey Ömer soru soranın kim olduğunu bildin mi diye sordu Hazreti Ömer Allah ve onun Rasulü daha iyi bilendir deyince Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fein Nehu cibrillu eteum yual mukum Emradinikum Gerçekte o Cibril'di, Size geldi dini işlerinizi size öğretti diye buyurdu ليس الايمان بالتحلى ولا بالتمنى ولكن ما وقر في القلب وصدقته الاعمال من قال حسنا وعمل غير صالح رده الله على قوله ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل ذلك بأن الله تعالى قال ان الله يصعد görünmek boş temennilerde bulunmak değil. Bilakis amelin doğruladığı iman, kalpte yerleşen tasdik ve güzel ahlak melekesidir. Salih ameli işlemeksizin, güzel söz söyleyenin sözünü Allah Teala reddeder. Salih ameli işlemekle birlikte, güzel söz söyleyen kimsenin ameli, sözünü Allah Teala'nın kabul dergahına kadar yükseltir. Bunun şahidi de, Allah'ın huzur dergahına, Güzel söz yükselir, salih amelde güzel sözü yükseltir, eşit, geçerli kılar diye buyrulan Allah Teala'nın sözüdür. Diye hadisi şerifte buyurulduğu üzere, iman, Müslümanım diye iddia etmek, sempatizm süsüyle görünmek, boş temennilerde bulunmak, inancını sadece kalbinde yaşatmak demek değildir. Bilakis gerçek imanın, onlarsız gerçekleşmeyeceği şartları vardır. Bunlar, 1. Gayba iman etmek. Yani görmek sizin imanın altı rüknünü kalben tasdik etmek. Yani içtenlikle hak ve gerçektir diye görürcesine karar vermek ve hükmetmek. 2. İnanılması gereken esaslara peygamberimizin ve ashabının tarifine göre inanmak. 3. Allah Teala'nın azabından korkmak ve onun rahmetine ümit bağlamak. Yani dinimizin emirlerinin yerine getirilmesi karşılığında sevabın verilmesine inanmak. Dinimizin yasakladığı şeyleri işleme karşılığında da cezanın verilmesine inanmak. 4. Allah Teala'nın emirlerinin gereği yerine getirilse bile azabından korkmak. Şirk, küfür ve nifak müstesna olmak üzere büyük günah işlenilse bile Allah Teala'nın rahmetinden ümit kesmemek. 5. Hiçbir şüpheye girmek sizin ölünceye kadar iman üzerinde sebat etmek. Küfre sebep olabilecek şeylerden kesinlikle sakınmak olmak üzere 5 şarttır. Rükün, eşit esasları ise, 1. Peygamberimizin tarif ettiği şekilde Allah Teala'nın varlığına birliğine ve kemal sıfatlarına inanmak. 2. Nurdan yaratılan meleklerin varlığına inanmak. 3. Kitapların hükümlerinin her zaman da hak ve geçerli olduğuna inanmak. 4. Enbiyai i izam ve rusul-u kirama yani peygamberlerin zatlarına, kemal sıfatlarına inanmak. 5. Kaza ve kadere yani hayır ve şerrin Allah Teala'nın icadı, hüküm ve takdiriyle olduğuna inanmak. 6. Ahiret gününe yani ölümden sonraki bedenle haşre gitmenin, hesap, kitap, mizan, sırat, cennet ve cehennemin varlığına inanmak olmak üzere altı esastır. Şart ve rükünlerine uygun, Resulullah'ın tarifi üzere Allah'a ve Resulullah'ın Allah'tan getirdiği dinin bütün hükümlerine inandım diyen kimseye mü'min ismi verilmektedir ve <Gülüyor> İnnemel mu'minunellezine amenu billahi ve rasulihî sümme lem yertebû ve cahadû biemvâlihim ve anfusihim fî sabîlillâh ulâike humu's-sâdıkûn Gerçek iman edenler ancak öylelerdir ki hiçbir şüpheye sapmaksızın özü, sözü, fiiliyle Allah'a ve onun رسولüne iman etmişler. Eşit etmektedirler. Sonra canlarıyla, mallarıyla Allah yolunda cihat etmişler, eşit etmektedirler. İşte öyleler onlar sadıkların ta kendileridir. Buyrulan ayet-i kerime ve el-mu'minu izâ amilel hasenete serrahu racâe sevâbiha ve izâ amilel seyyi'ate ahzanathu ve khafa iqâbaha. Sevabını umduğu için gerçek mümin bir iyilik işlediği zaman İşlediği iyiliği kendisini sevindirir. Azabından korktuğu için bir kötülük işlediği zaman kötülük işlemesi kendisini üzer." diye buyrulan hadisi şerifte gerçek mümin vasıf olarak dahi tanıtılmaktadır. El-müminun fi'd-dünya ala 3 selese ecza'e. Ellezine amenu ve rasulihü sümme lem yertabu ve cahadu bi emvalihim ve enfusihim fi sabilillah ve الذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل dünyada imanla Allah ve Resulünün sevgisiyle kalbi süzülen güvenilir müminler üç sınıf üzerindedirler A Allah'a ve onun Resulüne iman ettikten sonra asla şüpheye sapmayan malları ve canlarıyla Allah yolunda cihat edenlerdir b. İnsanların malları ve nefsleri üzerinde kendisine güven bağladıkları kimsedir. c. Sonra nefsinin etkilenip göz dikerek şiddetle arzuladığı şeyleri Allah'ın korkusundan bırakan kimsedir. Buyurulan hadis-i şerifte, gerçek müminlerin üç tabaka olduğu bildirilmektedir. 1. Büyük küçük günahlardan sakınan, hiçbir şüpheye sapmaksızın cihat eden, yani her türlü İslami hizmette ciddi çalışan hasul havas tabakasıdır. 2. Allah ve onun رسولüne verdiği güven ve sözleşmesi üzerinde sebatla insanların nezdinde de güvenilir sayılan has tabakasıdır. 3. Avam tabakasıdır. Avam tabakası da A. Nefs ve şeytanın tolusuna yakalanması anında Allah için günahları bırakan akabinde zikir ve ibadete sarılan, hayırlı iş işlemesiyle sevinen, günah işlemesiyle üzülen, tövbeyle Allah'a sığınan, avamın üst tabakası. b. İmanda hiçbir şüpheye sapmadan, helali haram ve farzları hafif görmeden, nefsinin tolusunun etkisi altında kalarak bazen itaatkar, bazen asi, bazen mücahit, bazen murai, Bazen tövbeyle dizginini çeken abid, bazen tövbesini bozmakla dizginini salıveren fasık, zayıf iman sahibi avamın alt tabakası olmak üzere iki kısımdır.